Büyü der. insana zarar verebilir mi? Şimdi aslında saadette Sahih-i Müslim'de anlatıldığına göre Peygamber Efendimize de büyü yapılmış. Hatta kendisini çok sıkıntılı e, bir halde hissetmeye başlayınca Cebrail e, kendisine haber getiriyor, yücelerden vahiy getiriyor ve Lebit bin Asam ismindeki bir Yahudinin kendisine büyü yaptığını, yaptığı büyünün malzemelerinin de Mekke'deki, Medine'deki falan bir kuyu içerisinde olduğunu, kör bir kuyu içerisinde, susuz, kurumuş bir kuyu içerisinde olduğunu bildiriyor. Ve sahabiler bundan haberdar olunca hemen gidip o büyü malzemelerini çıkarıp, ee, i̇mha yok ediyorlar, ediyorlar imha ediyorlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de biraz rahatlıyor. Demek ki e, büyünün de insanlar üzerinde psikolojik de olsa bir etkisi vardır. Fiziki olarak tabii ki e, etkisi olmaz. Yani şimdi siz büyü yaparak bir adamın e, gözünü kör edemezsiniz veya büyü yaparak bir adamın ayağını topal edemezsiniz. Ya da hayatına son veremezsiniz büyüyü yaparak. Hı hı. Ama onun psikolojik olarak rahatsızlık duymasına e, sebep olabiliyorsunuz büyüyle. Onun için e, e, büyünün, sihirbazlığın büyük günahlardan olduğu hadislerde anlatılmaktadır. Evet. Peki hocam buradan şu soru da akla gelebilir. Peygamber Efendimiz e, Cenab-ı Hak tarafından korunmuyor muydu? Nasıl ona bu büyü sirayet etti Nasıl ona etki etti? Şimdi e, Cenab-ı Allah her şeyi sebebe bağlamıştır. E, yerden ki sular buharlaşınca yağmur yağar. Efendim işte fırtına şiddetli bir şekilde estiğinde ağaçlar kırılır, köklerinden sökülür. Efendim insan sağlıklı beslenmezse hasta olur, rahatsızlanır. Efendim insan olumsuz şartlarda bazı maddi veya manevi baskılara maruz kaldığında psikolojik men rahatsızlık e, duyar veya psikiyatri alanına giren hastalıklara maruz kalır. Onun için e, Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimize de büyü yapıldığında elbette ki onun bundan psikolojik olarak etkilenmesi tabi iyiydi. Savaşta eğer öyle olsaydı e, Allah tarafından her şeye karşı korunmuş olsaydı atılan oklarla onun mübarek yanağı yarılır mıydı? Dişi kırılır mıydı? Değil mi? Evet. Oldu, mutlaka. Yani kainatta cereyan eden bir sünnetullah vardır. Yani bizim e, tabii kanunlar dediğimiz şeyler aslında Allah'ın ortaya koymuş olduğu kanunlardır. Bazısı ona tabiattır Tabiat kanunlardır ama sünnetullah'tır. Sünnetullah'a göre de bir sebep var olduğunda Mutlaka ondan dolayı bir etki Meydana gelir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a da sihir yapıldı Onun bundan etkilenmesi fiziki olarak fiziki, Psikolojik olarak etkilenmesi Gayet tabiiydi Nitekim ondan önceki peygamberlerin de Başına böyle şeyler gelmiştir İşte Hazreti Yahya'yı değil mi Hı -hı. Testereyle biçtiler Zekeriya Aleyhisselam'ı Aleyhisselam. pardon Ondan sonra Eyüp peygamber senelerce hastalık çekti sonradan Cenab-ı Allah lütfetti şifa buldu hı hı. yani demek istediğim şu ki eğer e, sünnetullah'a inanıyorsak ki inanıyoruz e, sebepler mevcut olduğunda müsebbep de meydana gelir yani bir e, sebep var olduğunda onun e, uzantısı varaf e, müsebbepi de meydana gelir Evet.